bir kadın gelmiş Hasan el-Basri'ye. Hasan Basri'yi biliyor musun? Hasan el-Basri İmam Ali Keremullah a.s.'nin yetiştirdiği zat, halifesi maneviyatta, mülkte, imalatta değil de maneviyatta. Kızım öldü demiş. Yal şehitmiş. Anneyim demiş. Yanıyorum demiş. Yani bunun bir çaresi yok mu? Kur'an'da velahat bir melaya, beşin ilah diktan her şey Kur'an'da vardı. Bunun bir çaresi yok mu? Evladımı göreyim yani bir ahirette. demiş. "Ey hanım, niye görmek istiyorsun? Görme." Görmek iyi değildir demiş. Görmemen hayırlıdır demiş. Çünkü bazı şeyler vardır ki bilmemesi bilmesinden hayırlıdır. Başımıza yarın ne gelecek? İyi şeyler olduğu şeyler olabilir. Onun için gayip bazen gayip ve gaflet iyidir. Allah'tan gaflet kötüdür. Ölümden gaflet kötüdür. Allah'ın otursan ölümünü de o kötü. Yoksa gaflet bazen iyidir. Mesela... Birliklerimizi kaybediyoruz. Allah'a emanet sevdiklerimizi. O acı hep böyle devam etse kimse tahmin edemez dünya içinde. Işte. Sonra işte yemek içmek diyor. kafede düşüyorsun, beni unutuyorsun. Ben. Aklına geldik rahmet okuyorsun. En hayırlı arkadaşın, kimse. En ailesi rahmet okur. Emine mesulü, Kur'an oku evladının ruhuna. Yok imam, ya imam demiş. Yanıyorum demiş, evladımı göreyim demiş. Peki öyleyse, Cumartesi günü ikinden oğazdan sonra, şu şu sure şerifleri okursun. Akşamdan yasa arasında bir sure ilmi okuyup, İki namaz kılarsın, Cenab-ı Hakk'a dua edersin. allah, allah, allah göster demiş. Ne diyeyim de? Kadıncağız yapmış üstün niyetle. Çünkü bazen vardır mesela da okuyorsun böyle işte on defa besmeleceğin şöyle olur. 5 defa çekersen böyle olur. o Yaparsın olmaz. O ağız lazımdır ona. Rıbbeli olması lazım adamın. Mesela bir tabur asker giderken birisi çıksa bağırsa dur. Asker gider. Baştaki kubadan dur derse durur. O da dur dedi, o da dur dedi. Ama durdu ama rütbeli olması şart. Rütbeli dinler, dinler yani, dinlerler. Dua da böyledir, istifa da böyledir. Mesela peygamberin yaptığı istifala senin istifaren bir değildir. Kelimeler birdir aynı, estağfurullah şimdi. Peygamberle, ya da Allah-u Ekber de Elfaz birdir, manaları bir değildir onun. Şimdi bunu aldanıyoruz. Peygamber de benim gibi adam değil. Ulan senin için gibi olsun ama peygamberi, senin olsun yani. yani. Evet. Neyse. Allah'tan bir şey istenildiği vakitte dua senada duada Allah'tan hüsniyetle istemeli ve olacağına inanmalı iş Allah yapacak bunu beni boş verir kapısından diye böyle inanmalıdır ya o vakit dua kabul olur yağmur edilen dualar kabuldür hani her felah arasında edilen dualar kabuldür fırtına zamanında edilen dualar kabuldür sana söyleyeyim de sen yap böyle mesela bir yerde zevk şafa var ki Allah'a unutmuş orada edilen dua kabuldür kim dua ederse. Daha birçok şeyler var. Bu kadar kafi. Efendim. Hüsniyetle yalancı diyor. O görmüş kadın kızını. Beni görsün ama görmüş. Keşke görmüş olaydım diyor. Hazreti imama gelmiş. Ne oldu? Kızım benim azap için diyor. Kadın daha fena ağlıyor. Bereket olmuş kadın için. Daha berbat olduğu için. Ben sana demedim hanım demiş. Ben sana demedim mi? Görmemen görmedin hayırlıdır diye. Ben sana Kur'an oku dedim. Ruhuna hayrat yap dedim. Ben, sen niye göreyim diye uğraşıyorsun. Şimdi ahiret alemini biz görsek ne yemek yiyebiliriz ne gülebiliriz bir daha. Kabristanlarda da haberin var mı senin? işleri şüşle ama işine feragat ediyorlar. İnsan duyarsa onu ne yemek yersin ne yataklar üzerinde cünbüş Peygamber Peygamber'e söylüyor salılar. Eğer benim bildiğimiz bilseniz diyor hiç gülmezsiniz diyor. Sonra demiş Cenab-ı Allah rahmetsin. demiş inşallah dua ederiz. Ra bak şöyle yapar. Hayırlı olur demiş. kadını göndermiş. O gece Hazreti Hasan el Basri bir rüya görmüş. Bir mana bir kız dünya güzeli başındaki kollar taç dünya ve mafihadan hayırlı ziya saçıyor böyle yani nur saçıyor. Libası cennet giymiş. Ben kimsin demiş kadına sormuş. Hangi peygamberin kızısın demiş Hazreti. Şey. Hangi peygamber ailesinin o kızsın? Demiş. demiş. "Ben peygamber kızı değilim. Peygamber ailesi değilim. "Sana gelip kızımı görmek istiyorum." diye bir kadın. "O kadının kızıyım ben." demiş. "Aa, e kadın geldi bana senin azapta olduğunu söyledi." demiş. Azaptaydı. o kabristanda demiş 5000 kişi vardı Küsur 5000 küsür. Hep azaptaydı. Bir zat geldi. Kabiristan'ın önünde Resulullah Efendimiz'e salavat okudu demiş. Salavat okudu demiş. O salavat hürmetine allah Teala bu beş bin küsur kabirin azabını nimete çevirdi. İşte bir tanesi benim demiş. Onun için salavat-ı şerifeye çok dikkat etmek lazım. Peygamber e muhabbettir şimdi salavat-ı şerife. Bir daha okuyalım. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habibullah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidin evvelin ve ahirin. Esselamu aleyl-müsleyin